Teslimeram başlıyor. mistan jumenusere artan daraz kirg ser spaneles kes ki seitai arans kes mechnem kis latai Orthogemma men ich komm meram devam ediyor. Non Radyo'dan herkese iyi akşamlar. Eee bir program anlatmaya çalışacağımız çok şey var. Biopolitik menzilin ekseninde konuşurken bir akşam e, bir blog yazısı bizi eski bir dostu yeniden stüdyomuza konuk getirmeyi sağladı. Ee, Serdar Korucu bizlerle beraber bu akşam e, bilenlerimiz biliyor gerçi de neler yaptığını, ne e, işler çevirdiğini ve nasıl gözümüzün önünde aslında olması gereken şeylerden bir haber kaldığımız şeylerden haberdar ettiğini biliyoruz. Bu akşam onun bir Ermenistan seyahatlerinin etrafından bir konuşmak istedim. Hem de epeydir e, biraz daha ağır ve yıkıcı bir gündemin ortasındayken belki... Nefes alabilme şansımız söz konusu olur diyerek, düşünerek Serdar'ı da nöbetinden alıp buraya getirdik. Hoş geldin Serdar. Hoş Epey buldum. bir zaman oldu. Evet. Ee, bu da bir vesileymiş, bir deneyimmiş aynı zamanda bizim için de diye düşünüyorum. Bizim gidip, ben mesela 38 senede ilk defa geçen senenin yazın gittim ve utanarak söylüyorum. Yani dehşet ve şok içinde kaldım. Çünkü e, öğrenmeye aç. Çünkü yaşamak için istençleri kuvvetli. Çünkü e, onca zorluğun içerisinde insanların e, hayata tutunma iradesi, hani alıştık ki biz 1915'i refere veriyoruz böyle işte geçmişe bildiğimiz için geleceğe, devamlı geleceğe doğru tutunuyoruz diye. Hayır yokluğun içerisinde de bir gelecek bahsi söz konusu edilebilirmiş. Engellemeler, siyasi baskılamalar, yaşama biçimlerindeki sorunlar belki. Üstüte vurunca e, benim Ermenistan görüşüm mesela çok daha radikaldi böyle hani uzlaşılmaz belki anlaşamayız zaten aynı dilde konuşamıyorum epeydir ama e, en ufak bir selamda en ufak bir şeyde kaygını alabilecek insanların varlığı Suriyelilerin varlığı Suriye'den göç eden tamam. Ermenilerin varlığı ve pek çok şeyle bizim aslında şu yoğun gündemin içerisinde unuttuğumuz insaniyet bahsini karşımıza çıkartmıştı vesile oldu senin yazılarından refere vereceğim. Ama e, bir yandan da seninle başlayalım isterim. E, nasıl gidiyor hayat ya bu bunca gümbürtünün içerisinde? <gülüyor> Valla iyi gitmeye çalışıyor diyelim aslında. yani e, ya Aslında daha çok belki bu tip işlere yoğunlaşmak gerekiyor böyle zamanlarda. Daha iyi geliyor bence insana. E, işte Aslında Ermenistan seyahatleri de biraz öyle öyle başlamıştı. Yani biraz e, Türkiye'nin şu yoğun ve sürekli birbirini aslında tekrar eden ama hepimizi de bir yerden sonra o işte bir çemberin içine hapseden gündeminden sarsan. biraz... Evet, sarsan, kıran, yoran, e, korkutan, bol bol korkutan. O gündeminden biraz hani çıkıp, ya, bir bakalım etrafta ne oluyor demek istemiştim. E, aslında ben ilk kez, ben de yani çok böyle yıllardır yıllardır gidiyor değilim. Bir, üç kere gittim Ermenistan'a. Evet. İlki e, 99. anma sonrasındaydı. İşte, 2014. Evet. 2014'ün Ağustos'unda gitmiştim. Oradaki Ermenistan başka bir Ermenistan'da benim için. Ya da ben başka bir yerini görmüştüm. Hı -hı. Bu son iki gittiğimde bambaşka bir şeyini gördüm. Yani işte o nedenle aslında mesela, bunları konuştuğumuzda şimdi 60'larda gidenler, 70'lerde gidenler için şimdi Ermenistan yani, metropolis. Oo, evet. Hem de nasıl yani böyle Hı -hı. E, hakikaten de zaten bugün aslında Ermenistan çok temiz güzenli, hmm. güzel. Ee, yani bugün aslında Avrupa kentlerinin kaybettiği pek çok şeyden e, onlara sahip. Mesela güvenliğe sahip. Yani mesela gece yarısı istediğiniz gibi rahatlıkla dolaşabildiğiniz, e, bir kadının e, taciz tehlikesine daha az rastlayacağı. 3'e dörde kadar çok daha evet, kaldığımızı biliyorum. Evet, yani. evet, evet. Yani hani kadın tek başına evine dönebiliyor yani benim için medeniyet bu biraz biraz hı hı. kültür medeniyet yani medeniyet bu hakikaten e, çünkü niye bir de şu da etkili bence e, kadınlar hayatın içinde çünkü kadınlar çalışıyor çünkü mesela sokaktaki temizlik işçileri kadın hı hı. yani orta yaşlı kadın orada çalışıyor zaruretten çalışıyor doğru hayat zor doğru hı hı. ama kadının e, bu iş hayatında olması ya yani sonuçta e, sabah 7'de 6'da siz Yerevan sokaklarında her yerde kadın var. Çünkü temizlik yapıyorlar. Yani şimdi bu başka bir şey. Yani e, ister istemez şeyi bence engelliyor. Yani o kadın görünürlüğü daha fazla olunca onunla yaşama biçimi bence değişiyor. Yani seks objesi olmasından ziyade orada zaten eşit olduğunu gösteriyor ve seni Tabii. kadar emek sarf ediyor. İnsanların algısındaki o şekillendirilmiş olan e, işte kadın ve erkek stereotiplerini paramparça ediyorlar. Biraz da işte Pink Armenia'nın hareketlenmesi tabii. ya da etkileşim içerisinde olup hani People of Interesting Knowledge işte diye giden o şu Pink'i açtıkları yeni bir açılım var ya işte. Yani hmm. hani sadece pembe ve gay, pembe ve lezbiyen, pembe ve işte biseksüel veya travesti falan değil ama... Genel bir sistemin içerisine çomak sokabilmeleri bile başlı başına işte o dönüşümü sağlıyordu. Biz, bizim şuralarda unuttuğumuz şeyleri hatırlatıyor bana yani. hani ben Tamam bir kere gittim eyvallah ama bir haftalık süre içerisinde nereden baksan bir senelik işte münazaralar oluyor. Konuşuyorsun ya da işte çarpışıyorsun pat bir kolunu çarpıyorsun Halepli birisine denk geliyorsun işte sizin sıkıntıları biz. Bizim dedelerimiz yaşamış bilmem ne falan deyip başlıyor mevzuyu ama sonra diyor ki siz bizim kahramanımızsınız diyor. Ben Ermeni olduğumu öğrendikten sonra ama ben işte anarşistim diyorum. Şöyleyim. Büyüm değil diyor. Sen diyor bizdensin diyor. Boşver evet. gerisini diyor. Yani bir anda ortak yol bulabilmek ya da işte sen mesela Türk kimliğine gittin de bizim gittiğimizde de bayağı bir Türk vardı. Çünkü bayram tatili gibi bir şeydi. Kurban bayramı döneminde denk gelmiştik. Birkaç günde izinli gitmiştim. Yani fazladan alayım dedim. Zaten yıllık iznim yok, bir şeyim yok diye. Yani, yani Türkler sanki İstanbul'da, sanki adalarda, sanki modalarda gezinir gibi. Gayet rahattık. Yani Türklerle çok karşılaştığımızda çok Türkçe konuşan insanlar da vardı. Yani <gülüyor> Ve şu... kimse kimseyi de yemiyordu orada yani. <gülüyor> bir yemiyor. iki <gülüyor> e, insanlar onu duymak istiyor. Mesela işte ben işte son iki ziyarette ile Leda, Leda Kargıcı'yla beraber gittik. <gülüyor> e, mesela bir gün kaskatla oturuyoruz. Yanda bir arkadaş çakmak düşürdü. İşte biz verdik. Sonra çocuk bize Türkçe konuşmaya başladı. Halepli, Ermeni. Ondan sonra işte sohbet ilerledi. Tabi üzerinden haftalar geçti. Sonra ikinci kere tekrar gittiğimizde... E, ...artık çok samimi olmuştu. Çocuk şeyi anlattı. Siz Türkçe konuşuyordunuz. Ben de sizinle iletişim kurmak istedim. O nedenle çakmağımı düşürdüm orada. Yani hani insanlar temas kurmak istiyor. Konuşmak istiyor. Merak ediyor Yani... Türkçe konuşan bir kişinin varlığı şey geliyor onlara. Yani Aa, acaba nereden geliyor? Şeyden bahsediyorum işte o nefes alma problemi var ya hani sabah yağmur yağıyordu resmen çamurdu mesela. Ama hani orada bir hava değişimi oluyor bir şey oluyor mesela. Yani bu plato ile alakalı belki işte yaşadım ben Aniye gittim mesela ama Kars'a gitmedim. Çünkü Kars'ta bana ait olan ya da benim kimliğimi tanımlandıran beni o zenginliğimin içerisinde ne kalmış onu görmeye gitmek istediğimde boşluk karşılıyor ya da Sivas'a gittiğimde hani Sivas'a iki kere gittim. Bir köyümüzü gösterdiler. Böyle yemyeşil bir plato. Çorak toprağın üstünde şöyle biraz kaplanmış. Birazını yıkmışız. Birazının üstüne şey yapmışız. Malzemeler nerede? Bir kısmı işte e, tuvalete yol yapımı oldu. Bir kısmı işte kırdık. Başka bir yerde mezarlık oldu. Yok edilmiş yani. Anladın mı? Evet. Ama orada hani o birebir temas noktasında insanlar seninle beraber buluşmak istediklerinde Zaten sana onu sormuyor. Ben buradan geldiğim için ya da sen buradan geldiğin için sormuyor. Onun derdi nasıl geldin buraya? Ne, ne amaçla tabii. geldiğinden çok nasıl geldin buraya? Niye geldin yani? Bir de ne yapıyorsun ne ediyorsun? Onu <gülüyor> merak ediyor. Yani insanlar işte yani o yazıda söylediğim ölümden çok hayatı konuşmak istiyor. Hı -hı. Ya tamam doğru. Ee, tabii ki bir Türkiye'den gelen birisini gördüğünde elbette aklına soykırımda gelir. Recep Tayyip Erdoğan da geliyor. Ne bileyim ekonomi Türkiye ekonomisi de geliyor. Geliyor da geliyor yani. Mesela bir Avrupa'ya gittiğimizde deve şey falan değil. akıllarına gelir e, ama e, biz oraya gittiğimizde deve falan akıllarına gelmedi Yani <gülüyor> hani nasıl yaşıyorsunuzdan ziyade yani bu kimlikle orada durabilmeniz bizim için bir direnç e, noktası oluyor demeye getirdiler çoğu zaman. Yani bunu sen de fark etmiş olman lazım. Orada hani Heros dedikleri bir şey var ya hani kahraman. Kahramanlığı başka bir yerden okuyorlar. Yani o kahramanlığı alt üst edip... ...senin insaniyet kimliğine... ...daha çok önem veriyorlar. yani Direnebilme, mücadele etme... Bunun, ...ya da ses çıkartma. Bak, işte bunun benzeri mesela bir arkadaşım... ...röportajında söylemişti. Ee, şey diyor, Halepli Ermeni da. Ee, İstanbul'da... ...İstanbul'da yerleşmiş sonra. Hı hı. Ee, ya ben... Uzun zaman İstanbul'da Ermenilerin kalmadığını düşünüyordum Halep'te doğduğumda büyüdüğümde. Çünkü biz hep işte 1915 sonra işte o soykırım süreci artık Ermeniler yok Türkiye toprağında. İşte biz bir tek Halep'te Halep'e saklanarak Suriye'dekiler olarak varız. Geri kalan Türkiye toprağında bir Ermeni nüfus kalmadı diye düşünüyorduk. Bir geldik aa burada hala bir komünite var. Yani tamam çok büyük büyük değil eskisi gibi tabi değil ama yani 60, 60 binlik 50 bin 60 binlik bir nüfusun olduğunu geldiğinde fark ediyor görüyor. Ee, böyle karşılaşmaları var. Ee, ya bir yandan tabi şey de var. Bolso Haymut var ya şimdi karşılaşıyor Ermenistan. Orada yeni yeni yer açtı balıkçıların, balıkçıların açtı işte Kosi Elevita tam kaskadın girişinde şimdi hani bundan güzel arkadaşlar. Yoğunlardı yani. mesela bir, bir akşam gidelim dedik mesela kapısından geri döndük çünkü yoğunlardı Tabii, yani. Hani bayram tatilinden geldiği için belki işte buralar gidenler ya da eş dost ahbap da belki olabilir. şey var yani hani humor var hala hala bir inanç var hala bir yetinebilme var azla karar. Azla tama edip işte onunla mutlu olabilme var. Ya da insanların böyle bir şık oyunlarıyla bilmem neyle mutlu olabilmesi var. Ama bir yandan işte hani, e, algılarda bazı şeylerin aşılabilmesi için karşılaşmak gerekiyor. Mesele biraz zaten oradan kopuyor. Yani hani 1915'te sen bana ne yaptın diye sormuyor sana. Tamam. Ama onu çözebilmek için ya da işte nerelerden bağlarsak birbirimizin meramını ortaklaştırabiliriz. Bunun yolunu kurabilmek için benim işte dedem orada çalışıyor. işte nenem orada çalışıyor. Bilmem ne deyip de kurabilenler var mesela. Ben öyle denk geldim yani işte büyük nenesi değil ama hani nene diyor mesela işte hani anne annesi işte gidip Türkiye'de bir bakıcılık yapıyor, bir şey yapıyor. Anne anne dediği 60 yaşında mesela. Benim annem <gülüyor> 66 falan. 60 yaşında kadın burada işte en azından oraya bir yardım ediyor, bir şey yapıyor. Karşılıkta iletişim hali sürekli var aslında. Bir de şeye baktığında sonuçta... Yani Ermenistan'da en azından benim naçizane gördüğüm... Ben de uzman değilim ama... Hı hı. Yani gidip gördüğüm, karşılaştığımda... Yani markette Türk malı var. Ya da ne bileyim var. Türk mağazası var. Eski yani, Vakiki var. Yani, e, şimdi, Boyadım ben onu da... Ya da yani işte ya bardak alsan yine e, Türk markaları çıkıyor karşına. Pek çok yerde yani o zaman şeyi fark ediyorsun ya tamam elbette bir halkın soykırım unutmasını bekleyemezsin tabii ki var hafızada ama bununla yaşıyor ve yani Türkiye'den olan her şeyi yasaklayan filan hani bu çok küçük bir nüfustur herhalde geri kalan insanlar bununla yaşıyor yani o ezi ki duruyor yani işte caddede pek çok kişi de alışveriş ediyor mu? Ediyor. Burada mesela şeyi anlatayım ben hani soykırım meselesiyle ilgili yazının ikinci bölümü vardı diye Ermenistan yemekleri mutfağı diye giden orada bir paragraf veriyorsun Serdar yazmış yazıyı e sonuçta Türkiye'deki Ermeniler aa siz Ermenistan'da ne zaman geldiniz diye soran bir kuşakla birlikte yaşıyoruz. O nedenle normal karşılamamız gerek Türkiye'deki resmi tarih anlatısının dışına çıkıp da mağdurun gözünden o dönem neler yaşadığını Görmek istiyorsanız bu rehberin son tavsiyesi de ilk yazıda değindiğimiz Ermeni Soykırım müzesi. İçinde neler mi sizi bekliyor? Biz söylemeyelim. Gidin siz kendiniz görün. Tarihe bir nebze olsun tanık olun. Yaşanmış insan hikayelerini okuyun. Fotoğraflardaki gözlere, yüzlere bakın. Ve sonrasında anıta gidin. Türkiye'de her 24 Nisan'da fotoğrafı gazetelerde, televizyonlarda yer alan o anıta. Her şeyden sıyrılan bir anlığa. Duydunuz, okudunuz, size öğretilen her şeyden. Sadece kendinizi birer Osmanlı vatandaşıyken iken sırf Ermeni olduğu için ana vatanında katledilen Suriye çöllerinde sürülerek yok edilen insanların karşısında hissedin yeter. Kadınları, çocukları, yaşlıları düşünün. Onların anılarının huzurunda olduğunuzu ve yanan ateşin sadece anıtın ortasında değil de yakını kaybeden her ailenin yüreğinde olduğunu unutmayın. Birkaç karanfil koyun yeter. En azından ilk ziyaret için yeter bence. Müzeden ben çıkamadım mesela. Müzede ben kilitli hmm. kaldım. Kilitli kalıyorsun. Çünkü hani burada bizim anlatamadığımız şey devreye giriyor işte Serdar. Mark Nişanyan diyor ya istediğin kadar anlatmaya çalış. Zabel mesela çok iyi yazardı Birazdan konuşacağız. Biraz ara vereceğim. Baymayalım diye. Ama istediğin kadar iyi yazar ol. Ölenle ya da katledilenin gözüyle sen o işi hiçbir şekilde anlatamazsın. Ya, Kurtulduğunu tabii. varsayarsan bile tabii. travmasındasın. Ve doğru cümle yok. Bir de şu yanı var. E, Bence ya bir, o soykırım anıtı ve müzesiyle ilgili benim için şu yanı vardı. Ee, ben herhalde kendimi en Türk Ermenistan'da hissettim. Hı -hı. Yani çünkü şeyi hissediyorsun yani o ağırlığı. Hani Türkiye'de falan değil yani basbayağı. Sen kendini o tarihin ağırlığı senin omuzlarına çöküyor bir kere. Yani Türkiye'den giden bir Ermeni değilsen Ermenistan'a... Ne olursan ol fark etmiyor. Yani Ermenistan'dan geçtiğin anda, o sınırdan geçtiğin anda baktığın her, yol, her, her yüz sana farklı geliyor. Her göze baktığında şeyi hissediyorsun. Yani o soykırımdaki fotoğrafları hatırlıyorsun. Okuduğun şeyleri hatırlıyorsun. Zor bir yolculuk baktığında. Yani ben mesela ilk gittiğimde müze kapalıydı. Çok üzülmüştüm. Anıta gitmiştim. Şimdi ikincisinde müzeye de gittim ikinci ve üçüncüde. Yani şimdi o şey var. Ee, Soykırmalısına bence ya kişilerin o tarihi, o resmi tarihi her şeyi kenara bırakıp bir kere gitmesi gerekiyor Türkiye vatandaşıysa. Bir gitsin görsün duygusu değişiyor. Yani ben değişeceğini en azından biliyorum. Ateş çıktığı noktadan itibaren zaten hani bahsediyorsun ya ateş çıkıyor. O ateş sarmanın etrafında sadece sesleri işitsen bile orası bir Işıklı yol, yani bir yerde ışıklandırılıyor. Daha çok sesler de geçtiği için, e, yani belki biraz bir gelebilir ama gidenlerin seslerini duyuyorsun. Ya ve böyle şey gibi. Yani özel bir çaba değil tabii bu. Hani tabii. Seni sorgula diye, hani düşün ve sadece düşündüğün yerde, durduğun yerde bir bir kere olsun neymiş o yarayı gör diye bile bir çaba olduğunu düşünüyorum çünkü o uzun bir emeğin sonucunda oluştu tabii ve yani ister istemez mesela buradan giden Ermeni olmayan bence herkes kendini biraz şey hissediyor böyle İsrail'i ziyaret eden Alman gibi hissediyorsun yani birazdan konuşalım onları biraz öyle bir yanı var biraz moral moral bozmak için değil yani ama en azından konuşmak için gayret ettiğim bir şeylerde dönüp dolaşıp soykırımı başa aldım Sonradan daha zevkli, daha konuşulabilecek şeylerle devam edeceğiz. Çünkü burası sesli meram. <gülüyor> one night dey maore reincarnation tsanotes iman tumis. alle sagt uns der deus ayax yot muše Hava istemiyorlar. Bu arada No öte yakasında Ermenistan'da çok sevilen bir reggaeton topluluğu reincarnation bir aynı zamanda hop projelerinde e, 333 Yerek Yerasun Yerek'in de içerisinde aynı zamanda Mikani Hoki'nin içerisinde üyeleri de var. Birbirleriyle çarpışık böyle işte bir oradan bir oradan dönüyorlar ama Ashkaru Min ise e, Sayat Nova'nın eski bir e, şarkısını ya da bir ezgisini ya da bir formunu Reggitonunda reinkarnation'dan dinledik. Ondan önce de Avuhats ilk de ee, Anlatıyorduk işte ya. İşte böyle karşılaşıyorsun. İşte Avuhats'ın içerisinde ya da Aşkavrim'in Doun'un içerisinde Cevahir'i duyuyoruz mesela Türkçe. Evet. Ya da hani şey şekillendirilmiş olan hani Lavaş kimin ekmeği? <gülüyor> Abicim Lavaş UNESCO'da falan tescillendi ama bizde mesela o sorundu. Hani bu memleket içerisindeysen lavaş Ermeni olamaz, lavaş Türk. Baklama bizim kardeşim, yoğurt da bizim, her şey bizim. cacık da bizim. Bir de bazı kelimeler de Farsça öte yandan. Ne Türkçe ne Ermençe. Yani, yani hani orta kalmışsın sonuçta komşun İranlıları. Hani yani yeme kültürüne de yakın durduğun e, için hani siyasetin o sor ve aşılamayan hani iki gün geçiyor bir yerde bir parlamento kararı alınıyor işte soykarım derler, <gülüyor> hadi canım falan diyor. Oradakiler böyle şeyler çok takmıyor mesela. Hmm, bile yani... çok önemsemiyor onun, onun tanımasından ziyade biraz daha Hrant Dink'in Akbarik hani, arkamda diye söylemiyorum yukarıda resmi var bizim stüdyoda onun bakışına daha yakın durabilmeye çalışan insanlar çok fazla ben şöyle Hrant Dink e, orada şeyi görüyorsun yani o kadar simge bir portre ki hı hı. yani ben mesela Haleplilerin hangisiyle Türkiye'den geliyorum dediğimde e, hepsinin güzel şey vardı. Hrant Dink'i tanıyor muydun? Çünkü Türkiye'den gazeteci dediğinde ilk akıllarına gelen Dink'i tanıyor muydun? İşte e, sonrasında ne oldu? Hep bunları soruyorlar. Yani onların gözünde artık Türkiye yani 15 tamam bir buçuk milyon artı bir evet. ve artı iki Gürcüye gidiyor böyle yani evet. Ya ama işte mesela işte, e, bence yani şu yanı var tabii yani Hrant Dink acayip bir kırılma yarattığı için. Yani bütün özellikle bölgede tabi yani sosyal Halepliler açısından baktığında onların akıllarında yani düşünsene 100 yıl öncesinin Antep'ine Malatya'sına bakan insanlar bir yandan ya yani bir yandan da akıllarında şey var, Granting var yani ikinci dönüm noktası olması acayip bir kırılma yani bunu takip etmek çok etkileyici oluyor. Yani ben beklemiyordum mesela hani bu kadar çok insandan duymayı. Bu kadar çok insanla deneyim sahibi olmaları ve işte hani e, Norzartong'dan şey de var. Bizim Nişan Güreh var. Hı hı, o da Ermenistan'da tabii. şu anda işte tabii tarih kadar. eğitimini görüyor. Mesela orada eylem düzenliyorlar falan. O da çok yardım etti bana tabii. Kazaklar için o zaman belki kulağı bizdedir ya da sonradan dinler bilemiyorum. Yerevan saatiyle şimdi 23-33 gece yarısına doğru gidiyoruz koşarak. Ama hani o eylemlerin, o görünürlüğün ya da işte Ermenistan medyasındaki alternatif medyasındakileri diyelim. Bizim gibi işte küçük çaplı yayınların içerisinde ufak ufak segmentler hani biraz daha basına kaymak istiyorum. Hani yemek içmeden sonra da sonra konuşuruz yeme içmeyi. Ama basın ve enformasyon alanında çalışanların buradan gidenler, buradan orada olanlar ve oradan buraya dönenler Aykan Severler, işte Alinozin Yanlar, zaten tanıdığımız isimler yani. Hani en azından okuyup haberdar olduğunuz var. Duybal Sen Aris Nalcı. Kontak halinde olmak bu işte hani sınırları kapalı algısı çoktan kapalı ve kilitlenmiş olan durumda hani birbirini tanımıyor bu insanlar diye görüyoruz. Ama halbuki her şeyden haberdar. Halbuki her şeyi görüyor. Çünkü evet. niye bir kere propaganda maksadıyla Yerevan'ın ortasında TRT FM dinleyebiliyorsun. Evet. Belki propaganda, belki değil, belki başka bir şey. TRT Radyo bir geliyor mesela. Evet. Yani frekanslar yakın olduğu için karşı kıyıdan hemen görebiliyorsun. Ya da Cep telefonları da çekiyor aman dikkat. Horvirap'a gittiğimde Horvirap sınır boyunda zaten. Horvirap kirkorlu savur için ya da imanlı kirkorlu savur için öyle diyorlar. Evet. Ee, i̇manlı kirkorlu savur için kendisini 14 sene boyunca bir zindana hapsettiği ya da işte çile çektiği bir ortam. Onun üstünde bir kilise var. Horvirap deniliyor. Derin bir karanlık, derin bir kuyu. Bununla ilgili bahsediğimde anlatmıştım. Onun yazısını sonradan paylaşırsın o radyodan. Ama onun hemen arkasına baktığında işte o e, işkence çekilen yerin hemen arkasında mesela işte geniş bir ormanlık alan var. Geniş bir tarla var böyle yeşil böyle her şey birbirine karışıyor. Bir yanda ararat var bir yanda sınır var bir yanda bizim yani Ermenistan tarafındaki sınırda bizim olduğumuz tarafta mesela hiç asker yoktur. Karşı tarafa bakıyorsun hmm. köylülerden önce askerler vardı. <gülüyor> yani insanların temas kurabilmesini ihtimal bırakmamak için belki... Ya da aslında normalde köylüler haberleşiyor birbirleriyle. Evet. Çata pata hani küfür müfür değil ama en azından o ona haber verebiliyor. O ona ya da bir şey ihtiyacı olduğunda karşılıklı geçişler yapılabiliyor. Ki zannedersem Baybur taraflarında falan da olabiliyor. Yani geçiş boyları artık sıfır noktalarına yakınlaştığında Gürcistan sınırından Ermenistan sınırından geçiş noktalarının belki bir kaldırım boyunda olduğu yerlerde insanlar birbirleriyle haberleşiyor. Bu bağlamda yani gazeteler gidiyor, geliyor ve gözlemler çoğalıyor. Ama şu yanı var bak mesela... Işte, Gözlemci olarak mesela... Ya gözlem çoğalıyor ama mesela şu üzücü... E, mesela ben bir blog yazısı yazdım sadece yani iki tane. Ama buna rağmen yazarken de epey araştırmaya çalıştım. E, Yunanistan'la ilgili eğer e, turizm rehberi ararsam bir milyon var. Yani hani e, Atina turları, Selanik turları... Ya tabii ki şey yatsımayacağım... ...tabii ki Ege Denizi... ...tabii ki dünyada da turistik bir merkez... ...Yunanistan... bunun demokrasinin başlangıcı... ...eee evet yani orada da zor bir ...bazen zaman zaman ama... ...yani yine tabii demokrasinin başlangıcı falan... ...o yanı var tamam... ...ama Ermenistan bu kadar da uzak bir ülke değil... ...yani... Endonezya için bile aradığında daha fazla e, sonucu Türkiye'den turla ilgili mi, e, yani. Yoksa mesela, mi yani Tur rehberi olarak arayın. Nerede ne yenir, ne içilir, nereye gitmek Yok. gerek diye. Çok az şey çıkıyor. Ya da basılı eser ne var Ermenistan'la ilgili. Hani Ermenistan'ı tanıtan Hani okuyayım da bari Ermenistan'la ilgili bilgi sahibi olayım. Kim Neymiş ki o? Bu? Ermenistan mı varmış? <gülüyor> Allah! <gülüyor> var, Esam mı? Ya Öyle bir şey Yok mi? ya! <gülüyor> Allah Allah! Ha e, tabii Ermenistan vardır. Çünkü Türkiye'de Ermeniler yaşıyor. Onlar oradan gelme zannediyorlar <gülüyor> ya da. Hani bizi <gülüyor> arada bir kovuyorlar, sonra geri çağırıyorlar. O da Hayko Bağdat'ı yani o da engellemiştir bizi ama neyse mühim mühim. O da arada bir aklına esiyorlar. Sabahana gönderiyorlar, akşama geri çağırıyorlar adamın mezahinin ne Ermenistanlı değil, buralıyız yani diyor. E tabii. Yani ama işte e, Ermenistan <gülüyor> o kadar ulaşılmaz bir yer değil ya. Hani halbuki burnumuzun dibi, hakikaten burnumuzun dibi. Yani hemen yani gitmek, görmek gerek. Çünkü e, gitmeden, görmeden hani iyi gezmek gerek bu arada. Hı. İşte çünkü Hı. bir bölümünü gördüğünde eksik kalıyorsun. Bir haftada mi? atladığım yerler için sonra liste yapmaya çalıştım tabii. ben kendi hani İngilizce kaynaklar ve Ermenice kaynaklardan, hani ya yaklaşık bir 50 tane kadar bir nokta çıktı böyle. O 50 tane noktayı tamamlamam için benim hiç yatmaman, bir hafta daha gezmem lazım. E işte ben şimdi üçüncüyü bitirdim. Tabii o üçüncüde bir e, küçük artı sahtalık karabağ şey yaptım ama şimdi mesela Emrecan dağlı olsa olsun. Ya kitap yapalım bunları heretikten deyince. Şey, evet ama dördüncüye gitmem gerekir. Kitap da geliyor. <gülüyor> kitap geliyor ama eksik yerler var. O zaman e, sevgili dinleyenler böyle bir sürprizi de alalım. Hem yani bu akşam belki kutlu bir haber de gelebilir, belki diye bir anlammaçalıyanın cemaat içerisinde yaptığı tartışmalar var. Onunla ilgili de, ufak da olsa değiniriz birazdan. Yani cemaatin içerisinde bir dönüşümü sağlayabilmek için bir kalk borusu yapmıştı ama Serdar'dan güzel bir haber geldi. Teletik yayından bir Ermenistan kitabı belki Emre Can ile beraber. Emre Can ısrar etti Reveksiyon. yazıyorum. Evet. Evet, bakalım yani ya çıkış var. Benim aklımda yoktu böyle bir şey yazmak. Ya, Hı -hı. Bir kere benim haddim değil diye düşünüyordum. Çünkü yani alt tarafı iki üç kere gittim. Ne olacak yani? Ay canım altı üstü Sevan Nişanyan sonra eleştiririm. Beş yıldız benim. Bir şey olmaz abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu yok, kadar yani, cesaret eleştirse önemli. Eleştirse nerede? Haklılar yani. Ben sadece şey olarak gidiyorum yani. E, Türkiye'den Ermeni olmayan bir kişi. Ermenistan'ın nasıl görürü ee, yazabilirim ancak daha cezane diye yani Görür görür bayağı iyi görülüyor çünkü buradan. Yazdıklarına baktığında hani bir gözlemden ziyade aman Ermeni aman Türk dengesinden ziyade bir turist olarak ne görülmesi gerekiyorsa buna dair detaylar var. Ya da gerçekten insani odaklı hani birçok şeyi unutuyoruz. O kadar kavga içerisinde yaşıyoruz ki hani ağzımıza sıçlıyor affedersin. Ama sabaha kalktığımızda yeni bir yıkımla karşılaşıyoruz. Hı. Hani bir gece öncesinde felaketlerin içerisindeyiz. Buhranlardan kurtulamıyoruz. Yıkımlar yaşıyoruz. Ha, şu anda bile öyle. Yani belki akışın içerisinde biz çok belki anormal kalıyoruz. Hani nerede? Uzayda mı yaşıyorsunuz? Hı. Ne Ermenistan arkadaşım falan diyorlar ama e, başka imkanımız yok arkadaş. Başka vaktimiz yok. Başka ...kendimizi prezente edebileceğimiz... ...ya da birbirimizi duyumsayabileceğimiz ...olak olmadığı için mesela Serdar'ın imkanı vardı... ...vaktimiz uyuştu ve... ...bugün buradayız. Bunlar... ...anlatılmadığı için... E, ...Ermeni dört ayaklı mıydı, Ermeni iki ayaklı mıydı... ...nasıl yaşıyorsunuz arkadaşım siz... ...Ermenistanlı değil misiniz gibi sorular da... ...karşımıza çıkabiliyor ve... ...bunu bir fırsat olarak değerlendirdim... ...ha benim gibi çok da Ermeniyi kafaya... ...takmayan bir adam için bile mesela... ...Ermeni haber ajansına döndün demişlerdi... Döndüm yani. Birazcık öyle oluyor. Yani akışına baktığın zaman insanın Twitter akışını, işte Facebook akışını bilmem ne akışını böyle karpaşık, kurpaşık oradan giriyoruz. Buradan çıkıyoruz ve birbirimize meselemizi anlatmaya çalışıyoruz Serdar. İşin açığı o. Hani evet. kitap olursa belki bir basamak dağıtlamış oluruz. Herkes goygoyunu yapmayı bırakır. Ha Varmış ya. Bir de işin fenası aslında şu. Yani olay Ermenistan yazmaya dönünce ...Ermenistan'ın ilgili ne yazarsan yaz. Ee, yani Ermenistan'ı Yunanistan gibi yazamıyorsun. Ya, mesela sen, şimdi sen bir Yunanistan rehberi yazmaya kalksan... ...Akropolis çok güzel, Selanik'in sahili çok güzel... ...İzmir kordonuna benziyor. Ee, i̇şte geceleri şöyle tavernalar şöyle şunlar bunlar filan... ...çok rahatlıkla bir e, Yunanistan şeyi yazabilirsin... ...turizm rehberi yazabilirsin. Çünkü kimse sana şey sormayacak... E Pontus, peki ya Küçük Asya felaketi, işte peki ya işte onlar da bizim Anadolu'ya gelmişti neler yapmışlardı. Mavri Talasa'dan ama... biz mesela takip etmeye çalışıyoruz. Devrimci Karadeniz'in işte e, bir faaliyet, bir anlam olarak geriye çıkan ya da öz unuttuğumuz şeyleri hatırlayabilmek için birbirimize sürekli konuşmamız gerekiyor Serdar Hani bir, bir nebzede Mavri Talasa mesela bu, bu akımı bu yönlendirmeyi sağlamaya çalışan bir proje hı hı. ve 10. 11. programlarını geride bıraktılar. Yapılabilecek en makul şekilde yani insanların ortak yaşamını nasıl kastedilmiş bunu öğreniyorsun. Bir zamanlar var olan insanlar havaya uçmadı. Pontuslu hı hı. dediğimiz şey uzaylı Tabii. yaratıklar değildi. Tabii. Ya da hemşinlilerin bugün yaşadıkları kimlik karmaşasının içerisinde bizim biz Ermeniler ve hemşinli Müslümanlaşmış Hemşinliler işte birbirlerini bulabildiklerinde nasıl aynı dili konuşabildiğini şaşırmazdık. Çünkü her şey birbirine karıştırılmış. Her şey birbiriyle dönüştürülmüş Kimlikler imha edilmiş. Onun inancı bunun inancı ile çarpıştırılmış ve yeni bir karakter, yeni bir ülke yaratacağız diye bambaşka bir çorba çıkmış meydana. İşte ama bu ağırlıkla beraber baktığında doğru. Bunları anlatmak ve konuşmak gerekiyor. Ama ben mesela bunun yanında şunu da istiyorum. Ya ...Ermenistan sadece soykırım anıtı değil. Evet. Yani ben mesela ilk yemek paylaştığımda... Böyle ...gayet keyifli keyifli yemek fotoğrafları paylaştığımda... ...bazı arkadaşlarım bana korkunç... böyle ...gayet özelden... E, ...rencide de etmemek için korkunç sert yorumlar yaptılar. Ya Serdar işte... ...sen Ermenistan nasıl gösteriyorsun insanlara... ...işte Ermenistan sadece... E, ...keyifli kahvaltılardan... ...ne bileyim işte... ...kaskat'taki eğlencelerden... ...opera meydanından mı ibaret... Abi burada hayat da var dedim ya. Yani çok üzgünüm ama hani burada hayat var. Siz isteseniz isterseniz de ve güzel de bir hayat var. Hayatım, Çünkü bir de bu var. Evet, evet. Yani tamam e, tabii ki biz ölümü, tabii ki acıyı, tabii ki tarihi konuşalım ama bununla beraber bugünkü hayatı da ıskalamayalım. Yani bugünkü orada gayet e, devam eden bir hayat akışı var. Gayet turistik de bir merkez var bir kültür sanat adını. yani Mesela ben çok merak ediyorum. E, Kafes Cihan sanat merkezini kaç kişi Türkiye'de biliyor? Şimdi mesela öyle bir merkez Türkiye'de yok. Yani Kaskal'ın işte ortasına gittiğinde Botero heykelleri olmak üzere başta. Çok güzel, çok Dehşitli muhteşem bir yapma. böyle var. Yani. yani her şey içerisinde ve her şey dışarısında ve karşılaşabildiğinde hani bir şeyi unutmak için değil geliştirebilmek için. Bir şeyi ezberlemek için değil. Yaşarken Yaşamın içerisinde var ederek kurabilmek, yeniden birleştirebilmek, bütün o Lego parçaları gibi olur kenti. Tamam, ya da tamam. işte katın olduğu alan, Kaskat, kat böyle yani söyleme şeylerinden Hani o, o alanın içerisindeki o işte müzelerin ya da tarihi alanları ya da Gomita Seykeli'nin sokakta kendisini karşılaması. Duruyorsunuz bir kenardan işte Tumanyan çıkıyor Tabii. ya da Nalbantian Avenue'nin ortasında işte Ruben evinin ya da detaylarını görebiliyorsunuz en azından. Küçük de olsa hayatın içerisine ufacık o serpiştirilen şeyler yani detaylar işte lirizm, edebiyat, şair, müzisyen, komedyen ya da işte opera meydanı ya da bilmem ne bunların hepsi referans alarak belki 1915'ten de göndermeler barındırabilir. Ama sadece ağlayarak değil sevinebileceğimiz şeylerle iyi ki yaratmışız. İyi Tabii. ki yaratabilmişiz ki bugün çok sorunlu mesela Türkiye'deki Ermenilerin durumu. Hani Maşalyan'ın mevzusuyla bağlayacağım. Çünkü süremiz bitiyor. Arhis'in programını da çalmak istemiyorum. Ee, 7-8 dakika onu da eklersem işte 2-3 dakikamız bir vaktimiz var. Hani Maş ee, Maşalyan nereden çıktı ya? Meşalyan. <gülüyor> Maşalyan'ın düzenlemeye gayret ettiği şey hani isyan noktasına getiren şey de oydu belki Serdar. Hani anlatıyoruz dinlemiyorsunuz. Bağırıyoruz, işitmiyorsunuz. E bari bırakalım gidelim de yokluğumuzda eksittiğimiz o alanın içerisinde, ulan bu koltuğunda bir sahibi vardı. Ya da burada bir insanlar vardı. Bunlar belirli bir şeyleri çabalanıyordu. Sorusunu getirsin. Yani hani Pontus Rumları, yani, yani küçük Asya felaketine uğramış halklar ya da Karadeniz'deki hemşinler ya da unutulmuş, cidden unutturulmuş Sivas'ta Ermeni olup da aslında Müslüman kimliğiyle yaşayan insanlar ya da Mardin'de Süryaniliği, Öyle böyle idare ettirenler ve o yapıyı korumaya muhafaza edenler. Kayseri'de boynunu bir tane haçta gezinen bir tane deli adam vardır. Bir tanedir ama. İkinci bir haç takıp da Kayseri'nin ortasında yaka bağır yaskış gezinebilecek insan yok. O da Talas'ta oturuyor mesela. İsmini söylemeyeyim ki sonradan. <gülüyor> Hedef olmasın bak. Yani bu insanların inançlarıyla, istekleriyle Ermenistan'ı karşılaştırdığımızda Ermenistan benim için bir aynı oldu. Yani Anlatamadığımızda yaşam, yaşamın içerisinde neyi var edebileceğimizi karşılaştırdığında bütün o yanıt soruların yanıtları karşına çıktı. İşte Meşeryan'ın derdini ortaya çıkarttı. İşte Serdar Korucu'nun meselesini ortaya çıkarttı. Ya da hani bizden sonra yayına girecek Ares'in işte kütüphanelerde buldu, bulunabilecek 1965 meselesi vardı. 50 yılı beraber kotarmıştınız. Arşivlerde taranan... ...görüşlerden... ...bugün ne kadar farklıyız... ...ne kadar uzaktayız bu memleket... ...baktığın zaman hala aynı yerde duruyoruz. Ama insanlarla... ...birbir iletişime girdiğin zaman... ...hayır. Daha çok geliştirmiş... ...daha çok sorgular... ...daha çok Değil düşünme isteğinde... ...hani siz bizi kestiniz biz de sizi kestik... ...arkadaşım noktasını biraz daha... ...relatifi açarak... ...hani Hrant Dink gibi... ...yüreğini açıp da meseleyi ortaya koydum bu löp diye isterse karşılığında Kemal Kerin sırtursun sana höt zöt de diyemiyor. Hiçbir şey de diyemiyor. Çünkü gözün olduğun toprakta onun sahibi olmak için derdin yok. Zaten gelip geçicisin insan kimliğini Zaten yarın bir gün yok olacağız. Hani burada karga gülültü, gümbürtü oluyor bilmem ne de. Gideceğiz ve dibine gireceğiz. Bunun için zaten gözümüz var dedi. Canını aldılar. Bu kadar naif, bu kadar doğrudan, bu kadar sakınmadan, bu kadar gerçekçi olabilen işte Ender insanlar. O nedenle da. bence 65'ten çok çok da uzak değiliz. Hı hı. Bence o nedenle de o kadar fazla gelişmemişiz yıllar yıllar. Bu taraftan bakınca. Yani evet şimdi sonuçta işte. O taraftakiler bu, mesela merak ediyorlar, yani yani yani, yani soruyor. Şeyi düşünsene işte yani Ramtinki örneğin yeterli zaten yani bu kadar naif, bu kadar e, böyle bir çıkışı yapan insanı bile bu topraklarda öldürebiliyorsa bu sistem. Hı hı. Yani o kadar da gelişmiş, o kadar birbirine dokunabilen bir kitleden söz etmiyoruz demektir. Yani demek ki hala işte en küçük şeyde birbirini nefret e, objesi haline getirebilen, birbirini yok etmeye çalışabilen kesimler var. Yani o nedenle ben o kadar umutlu olamıyorum ne yazık ki. Yani belki de bu işte 19 Ocak kırılması yaşadığımız, yani 65'e de baktığında yani 65'in tezlerinin de bugün hala çok geçerli olduğunu, hı hı. E, yani Twitter'a girdiğinde, işte mesela yayından önce konuşuyorduk ya senle, sabah 9'da Twitter'a Ermeni, Rum ya da Yahudi yaz, sabah 9'da insanlar daha çayını kahvesini içmeden nefret söylemine başlayabiliyor mesela. Yani bunu nasıl bir e, motivasyonla yapıyor, bunu çözebilmemiz gerekiyor. Yani bir insan daha uyanır uyanmaz hani rüyanda mı görüyorsun kardeşim rüya yani ilk attığın tweet nasıl nefret söylemi olabiliyor neyle dolusun sen nasıl bu kadar nasıl bu kadar nefret durabiliyorsun olduğun... ya da neyin üstünde durup da bu kadar kendini kaybederek e, biçimlendirebiliyorsun ve bunu evet yani gayet normal deyip de yola çıkabiliyorsun ama hani Soruyorsun, sorduğun yerde tekrardan başa dönermiş gibi oluyor insanların karşısında ama meselemiz o değil. Meselemiz anlatabilmek, meselemiz sadece işte mesela Gomit Asparta 150 kişi, 150 üstünde 158, 160 kişilik bir karma haykusan korosunu oluşturabiliyorsa bu memlekette oluşturup da hala işte Çankırı'ya bir Ermeni gammazının vasıtasıyla gönderiliyor. Zaten hatayla ayıtlanıyor. Daha sonra hatayla yollandığı için hatayla yollanıp geri geldiğinde 20 senelik bir suskunluğa mahkum oluyor. Delirmek dediğin şey odur zaten. Tabii. Bunca emeğin ortasında senin bütün külliyatını hem yerli hem yabancı yani yabancı atlettiğini de derken Ermeni ve çevresindeki kültürlerden bahsediyorum. Hem kendi kültürünü hem Türk, Müslüman işte inançların sistematiklerini Alevi de işte ne kadar uzanabilen ezanay kadar yorum getirebilmiş bir insanın bugün çoğu kişiden haberi yok. Çoğu tabii, kişi tabii bilmiyor. Mi? Gomidas kim diyor mesela. Tabii. Niye delirmiş ki diyor. Vallahi öyle oturuyordu. Ceryen çarpmış. Orada delirdi yani adam. İyi. Değil yani. <gülüyor> İyi, tabii yani. Değil. Ya bu, bunun benzerini işte şeyleri de görüyorsun. Aa, Halep, mesela Halep ile bir ara Türkiye'nin arası, Suriye Türkiye arası çok iyiyken hı hı. hani o bir zamanlar iyi dönemler vardı ya, 2010'ların başı. Kardeşimiz. Kır kardeşimiz dönemlerinde. <gülüyor> ee, buradan e, Halep'e gidenlerin, büyük bölümünün, Haleplermelilerin şey, aa siz de buradasınız değil mi filan, ee siz Haleplermelisiniz. Abi biz Antep'yiz. Aa niye geldiniz Antep'ten? Allah Allah. Hava ne? değişti. Yani neden gelmiş olabilir? Ya soykırım, soykırımdan sonra dan gelen insanlar ama o kadar hani bunu şeyler ki bilmemeye çalışıyorlar ki buradan gidenler çok varmış yani soran Antep'ten Aa neden geldin? Neden geldin? Neden, neden geldin? geldin? Neden ele Neden anlatmaya çalışıyoruz? Neleri anlatmaya çalışıyoruz? Bu akşam çok fazla şey yapmadık. Yani derine detaya böyle ağlak bir modda gitmedik. Gitmemek istedik. En azından bir vasıta olsun, bir vesile olsun. Kitabın duyurusunu yaptık ya. O e da anlamsı şey değil Serdar. Belki hani bu vesile olur. Projelerinle bağlantılarda kalmaya devam ederiz. Abla Remos projesi vardı. Bak o yalan oldu. Konuşamadık. Güzel, iyi niyetli, hoş bir çıkış. Önemli bir çıkış. Özellikle e, Aris. Kusura bakma senden vakit alacağım bir iki dakika kadar. Ama önemli bir çıkış olarak Yahudi. Kimliğinin, Musevi inancının segmentleri arasında sıkıştırılmış o, o karakterin dünyasına dair detayları öğrenebildiğimiz kimi zaman yazıların alıntılandığı Shalom'dan okuyabildiğimiz bir platform ve senin de galiba e, özenle takip etmeye çalıştığın işte antisemitizm tweetlerinin ki biz bunları orta ve nefret söylemi Twitter Facebook hesaplarında HRANTİK Vakfı tarafından takipçisi olmaya devam ediyoruz. Gördüğümüz şeyler dehşet maç sonucundan bile antisemitizm çıkartabilecek bir memlekette tabi ya 15 Temmuz'dan filan geçti mi maç sonucunda maç çıkartıyor sonucu çıktı. Rus Büyükelçisi'nde çıkıyor Reyna saldırganında çıkıyor hani Orta Asyalı bir saldırgan DH işit deniyor ee, olay İstanbul'da geçiyor. Yahudi'ye bağlanıyor sonra. Ve olay Yahudi'ye sonra İsrail'e sonra Yahudi'ye. Darbici de bu arada gibi bir şey çıkmıştı tabii bir ara. Tabii. O hala devam ediyor. Tabii Dedesi devam. mi Ermeni'ydi acaba? Ee, bir tarafı da Yahudi dediler. Neyse. Bugün fazla siyasete girmeyeceğiz ama Serdar'ın dediği gibi biz hayatı anlatmaya gayret ettiğimiz programın içerisinde böylesi değişiklik, böylesi bir alternatif, böylesi bir yordam kotarabilen isimleri konuk etmeye çalışacağız. Serdar ayağına sağlık. Teşekkürler. Vallahi hem edeyim. iyi geldi. Yani şu anda gündemi kontrol etmiyoruz. Gündemden tamamen uzağız. Bir odanın içerisinde iki mikrofon. Aris kulağımız sende de olacak birazdan. Bir odanın içerisinde iki adam konuşmaya gayret ediyoruz. Sesimiz ulaşmıştır umarım. Gaviçle ile veda edelim. Yergo Brunsk ve arkasından Mokraman tam da bizim şarkımız zaten. Anlatmaya çalışacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Kulak verenlere teşekkür ederim. Serdar Ayağanı sağ Çok teşekkürler. Kitabı da hevesle evet. bekliyoruz. Zähl mir mal weiter, müß'n Wir Irei artaganco zavitan ma pasman gel No men pacai Mi cordana canzone as and Tersi komm mir schmeckt was tarsi bestelts für Das gab's munkeln uns naus Amen mi ba Das napper die Anpatcha me cordana come so yes and kids do one to get Kamani pes, lezbuma sirdes, teriyet nişbolban ayrı love. Takhime hiç ortak yok, marminet kan vira hakat, o çınayat, ortak e indirnere, kovamalir Ginin assets iranı ular etsin, valaya ne gane rits? Şadi maça paroç, muta celle kerpel, gang chartet warst du gutag warst du ausmucknerin halt abrumst mani passe la sua città hama de Elimeram sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.